Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Ramazan ayına girdik. Ramazanınız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle O'na hamdolsun. Bütün efaliyle O'na hamdolsun. Salatu selam Allah'ın Nebisi'nin, Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytin ve eshabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Söz hakkı başlıyor inşallah. Efendim hoş geldiniz inşallah. Hoş bulduk. Nasıl iyisiniz? Hamdolsun. Nasılsınız? Alhamdolsun. Nasılsınız? Alhamdolsun. Efendim İstanbul'dan Ahmet isimli bir izleyicimiz <gülüyor> Ramazan'a nasıl niyet etmeliyiz diye sormuş efendim. Euzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin, assalatu vesselamu aleyke ya seyyid -e el evveline vel ve ila cem'i el enbiyeyi vel ve Ramazan ayına nasıl niyet etmeliyiz? <gülüyor> Ramazan ayı inşallah, bütün müminler için, Müslümanlar için, Hayırlara vesile olur. Nefsi tezkiye etmeye, terbiye etmeye vesile olur. Allah'ın rahmetinin içine girmeye vesile olur. Allah'a, yakınlığa vesile olur inşallah. Kur'an'ın okurmasına, anlaşılmasına, iman edilmesine, aklaka dönüştürülmesine, amele dönüştürülmesine vesile olur inşallah. <gülüyor> Bunun için mutlaka doğru niyet etmek gerekir. Niyeti doğru yapmak gerekir ki amel sahih olmuş olsun, doğru olmuş olsun. Ameller niyete göredir buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Niyeti nasıl yapmamız gerekir? niyeti yaparken Allah Ramazan ayında orucun tutulmasını emrederken hangi gerekçeyi göstermişse ona göre niyet etmek gerekir. Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayı. Kur'an'ın indiği ay Ramazan ayında Kur'an'ın anlaşılması gerekir. Bir de oruç tutarken Ramazan ayında Kur'an indirildiği için şükretmek için evet, oruç tutun dedi şükretmek için. Kur'an'a şükretmek için. Şükredebilmek için Kur'an'ın bize nimet olmuş olması gerekir. Yani Kur'an'da yaşanmış olmamız gerekir ki şükredebilelim. Her anda hayatımızı yaşarken nasıl yaşamamız gerekir, ne yapmamız gerekir, nasıl yapmamız gerekir, nasıl konuşmamız gerekir, nasıl düşünmemiz gerekir dediğimizde Kur'an'a göre, Allah'ın ayetlerine göre olması gerekir ki şükredebilelim. Öyle olunca Kur'an bize nimet olmuş olur. Nasıl ki sahabeyi, evet, müşrikleri, gökteki yıldızlar mesabesine getirdiyse Kur'an, Kur'an'ın mucizesi onların üzerinde nasıl gerçekleştiyse, bizim üzerimizde de öyle gerçekleşmesi lazım ki, gerçek manada şükretmiş olalım. Yoksa nimet oradadır, nimete teşekkür ederim. Böyle bir şükür, böyle bir teşekkür olmaz. Nimet'i almış olman gerekir, yaşamış olman gerekir, nimetin seni, Yüceltmiş olması gerekir. Allah'a yaklaştırmış olması gerekir. Yakın etmiş olması gerekir. Ebedi hayatını sana kazandırmış olması gerekir. Seni Hazreti İnsan yapması gerekir ki şükretmiş olasın, şükredebilesin. Evet, Ramazan ayında Ramazan'a oruca niyet ederken bir sefer bu niyeti yapmamız yeterlidir. Tabii ki niyet, gönülden yapılandır. Ya Rabbi, Sana iman ettim. Ramazan ayında, Kur'an indirildiği için, şükretmek için, oruç tutun diye emrettin. İftardan, i̇msaktan iftara kadar yeme içme dedin. Ben de, benim arzum, isteğim yemek içmektir ama senin emrini seni kendi nefsimin bedenimin arzularından daha çok seviyorum. Seni canımdan daha çok seviyorum. Kendimden arzularımdan isteklerimden daha çok seviyorum. Sen yeme içme dedinse ben de imsaktan iftara kadar yemiyor ve içmiyorum. Niyetin böyle yapılması gerekir. Bütün ibadetler bize. Allah'ın sevgisini kazandırır, iman kazandırır yani. Onun için niyetin iman kazanmak olması gerekir ki imanı kazanabilelim. Yoksa niyetimiz neyse amelimizin karşılığı o olur. Sevap kazanayım dersek sevap kazanırız, iman kazanayım dersek iman kazanırız. <gülüyor> Niyeti böyle yaptıktan sonra sadece bedenimizle, midemizle oruç tutmuyoruz. Bir de bütün azalarımıza oruç tutmamız gerekir. Yani gözümüze, kulağımıza, dilimize, elimize, ayağımıza, bir de gönlümüze oruç tutmamız tuturmamız gerekir. Allah'ın emrinde onları durdurmamız gerekir. Evet, böyle de. olunca. <gülüyor> Bu gerçek manada bir oruç olur. Mesela eğer kardeşlerimiz herhangi bir şekilde rahatsızsa ya da bayanların aybaşı hallerinde midesine oruç tuturamayınca diğer azalarına orucu tuturmaları lazım. Orucun sevabını aynen alır. Biliyorsunuz bir de geçmiş kavimler için susma orucu vardır. Susma orucu. Yani oruç deyince sadece yemekten, içmekten ibaret zannetmemek lazım. Evet, susma orucu da tutuyoruz. Yani yanlış sözler, yanlış kelimeler kullanmıyoruz. Hayır söylüyoruz. Dilimiz Rabbini zikretmelidir. Bununla beraber Allah'ın ayetlerini okumalıdır. Bu durumda dilimizle oruç tutturmuş oluyoruz. Evet, niyeti inşallah böyle yapıyoruz. Seni arzularımdan, isteklerimden, canımdan çok seviyorum. Yeme, içme dedinse ben de yemiyor ve içmiyorum. Deyip niyetimizi öyle yapıyoruz. Efendim Almanya'dan Ayşegül isimli bir izleyicimiz Ramazan'ı nasıl geçirmeliyiz diye sormuş efendim. Evet. Niyeti doğru yapınca artık niyeti nasıl yaptıysak o Allah'a verdiğimiz sözümüz olmuş olur. Özellikle eğer Kur'an ayı ise vaktimizi, zamanımızı Kur'anla geçirmemiz gerekir. Sadece böyle yüzünden okuyarak değil, özellikle anlayarak okumamız gerekir. Her bir ayeti okuduğumuzda Rabbim bunu bana söylüyor. Acaba ben bu ayete iman etmiş miyim, etmemiş miyim? Bu ayet bende ahlaka dönüşmüş mü, dönüşmemiş mi? İmana dönüşmüş mü, dönüşmemiş mi? Amele dönüşmüş mü, dönüşmemiş mi diye bakmamız gerekir. Eğer dönüşmemişse bir sorun var mutlaka gereğini yapmaya çalışmamız gerekir. Allah'tan da yardım etmeye istememiz gerekir. Evet, gerisinde Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamamız gerekir. Ne zaman açlık ya da susuzluk bizi zorlarsa yapmamız, söylememiz gereken şey, evet biraz önce söylediğim, niyetini tekrar etmesidir. Seni emrini kendi bedenimin arzularından, isteklerinden, nefsimin arzusundan, isteğinden canımdan daha çok seviyorum. Onun için yemiyorum ve içmiyorum. Çünkü ben seni seviyorum. Dediğinde ne açlık alır ne susuzluk. Bunu gerçek manada söylediğimde bu böyledir. Manevi olarak gıdayı alınca o manevi gıda zahiri tarafı da e, bertaraf eder. Zahiri o açlılığı, susuzluğuy taraf eder, onu hissetmez oluruz. O muhabbetten dolayı, Allah'a yakınlıktan dolayı, Allah ile aramızdaki perde kalktığından dolayıdır bu. Evet. Efendim, diğer yukarıdan bir izleyicimiz, öncelikle efendim sizi çok seviyoruz demiş, bizi sizinle beraber eden Rabbimize hamdolsun, her şey için size teşekkür ederiz efendim. Sormuş efendim, itikaf nasıl olmalıdır? Evet. itikaf Resulullah Efendimiz'in hayatı boyunca terk etmediği bir ibadettir. İttikaf, vakti, zamanı Allah'a ait kalmaktır. Resulullah Efendimiz, aleyhissalâtu Vesselam Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Bir de bu, Allah'ın emri. Itikafa girdiğinizde, İftar olmuş olsa bile eşlerinizle beraber olmayın buyurdu. Bu da Allah'ın emri. Öyle ki bütünüyle manevi tarafta durup Allah'ın huzurunda duruyor. Kardeşlerimiz evet. son 10 günde de itikafa girebilir. İle de 10 günün peş peşe olması gerekmiyor. Bir günde olabilir, 5 günde olabilir. Bir ay da olabilir bu. Ama mesela özellikle bayan kardeşlerimizin şartları müsait olmayabilir. Yarım günü olur, beş saat olur, üç saat olur. Önce niyet etmelidir. Sonra evde kimsenin olmadığı bir odaya çekilip bütünüyle Allah ile meşgul olmalıdır. Evet, Namazla, secdeyle, zikirle, tefekkürle, dua ile, tesbihle evet o vaktini, zamanını Allah'a kurban etmelidir, vahfet, kurban etmelidir. Evet, itikaf öyle yapılır. İnşallah bu Ramazan'da kardeşlerimiz de imkanları nispetinde itikaf yaparlar inşallah. Evet. Efendim, bu andan bir izleyicimiz de Ramazan ve Kur'an demiş, Karil gecesi ne zaman demiş efendim? Kur'an'ı biraz önce söylediğim gibi Kadir gecesi ne zaman? Bu çok önemli bir soruydu bu. Genel olarak Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesi olarak bilinir. Resulullah Efendimiz tek olan günlerde arayın buyurmuş. Sonra Ramazan'ın son 10 gününde tek olan günlerde arayın diye rivayet vardır. Ama Allah'ın ayetlerine göre Kadir Gecesi, Kadir Gecesi'nin nürü, Kadir Gecesi'nin kadri, şerefi, nuru, bütün Ramazan'ı kapsar. Çünkü Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu, Allah Kur'an'ı içinde Kadir Gecesi bulunan Ramazan ayında indirilmiştir. Evet, Kadir Gecesi Ramazan ayının içine girince, Ramazan ayının hepsini kapsıyor. Bu durumda Ramazan'ın her gecesi Kadir gecesidir. Çünkü evet özel bir gece vardır ama o gecenin nuru bütün Ramazan gecelerini kapsar. Bütün Ramazan ayını gününü de kapsıyor. Neden Kadir gecesi denmiştir? Allah öyle buyurmuştur. Kadir gecesi kadri yüce gece, şerefli gece, değerli, kıymetli gece. Bin aydan daha hayırlı gece, bin aydan, yani 80 küsür sene yapıyor ki, bir ömür demektir bu. Kur'an indiği için, ilk vahiy indiği içindir. İlk vahiy oku diye başlar. Eğer ilk ayetler bir kulun gönlüne inerse, o kul kadri şerefli, kadri yüce, kıymetli, değerli insan olur Allah katında. Ama özellikle ilk ayetler, İkra'ya bismi Rebükel lezi khalaq, min alek. Oku. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Ki o insanı arakasından, yakınlığından, muhabbetinden yarattı. Bunu oku, bunu anla. İkra'ya ve ekrem. Oku, Rabbin kerem sahibidir. Rabbin ekremdir. Rabbin i̇nsan Kerim kılandır aynı zamanda, mükerrem kılandır. İnsan kendini okuyup anlayınca Allah ile muhatap olduğunu, Allah'ın ona vahyettiğini vahyi indirdiği gibi bir de onun gönlüne vahyettiğini anlayınca işte kıymetli, değerli, şerefli insan budur. Onun bir gecesi, onun bir günü bir ömre bedeldir. Bir ömre bedel. Ama Allah'ın vahyiyle karşılaşmamış, Allah'ın vahyi gönlüne ilmemiş, o da Allah adına okumuyorsa, kendisini yaratan Rabbinin ismine, ismiyle ismini okumuyorsa, evet, o da kıymetini, değerini, şerefini kaybetmiştir. Evet, Kadir gecesini de böyle anlamak lazım. Her gecemizi, Kadir gecesi, her günümüzü de, Ramazan'ın her gününü de kadir günü olarak değerlendirmeye çalışmamız lazım inşallah. Evet. Efendim Antalya'dan Fehmi Demirel, cüzi irade nedir? Külli iradenin bizde açığa çıkması mı? Teşekkür ederimmiş efendim. Allah razı olsun. Cüzi irade nedir? Cüzi parça demek değildir. Cüz bütünün tecellisi demektir bütünün tecellisi, yansıması demektir. Allah nasıl ki ruhundan insana nefetmişse aynı şekilde esmasından, isimlerinden de evet, kullar nefetmiş oldu. Ruhla beraber nefeti ruhla beraber. Aynı şekilde iradesinden irade de vermiş oldu. Sadece bu sınırlı bir iradedir. İsimler de öyledir. Yani onun bir sınırı var demektir. O tercih eder. Ama kul Allah'ı tanıyınca, Rabbini tanıyınca bilir. Allah samettir. Hiçbir şey onun dışında değildir. Her şeyi kapsamıştır. Bu her şey onun kudretinde. Ne buyurmuştu? Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. Dilemesi, yüzü iradesi de Allah'ın iradesine bağlıdır, dahildir. Ama Allah dilerken neyi diliyor? Kul Rabbini tanımayıncaya kadar onun dilemesini anlamaz. Allah bütünüyle kulu için rahmeti diler, muhabbeti diler. İkramı diler, kazanmasını diler. Her ne için yaratmışsa o muradının üzerinde gerçekleşmesini diler. Yani onun Hazreti insan olmasını diler. Onun cennete gitmesini diler, hidayete ermesini diler. Onun manevi olarak kazanmasını diler. Kendisine ayna olmasını diler. Güzelliğinin onun üzerinde tecelli etmesini diler. Kendisine yakın olmasını diler, dost olmasını diler, vasıl olmasını diler. Ama kul, Allah kulda böyle diledi. O dilemedikçe, siz dilemezsiniz buyurdu ya, o kulu için bunu böyle diledi. Buna beraber onun iradesini de böyle tecelli ediyor. Kul, bunu tadar ve yaşar. Rabbinin saf güzellik olduğunu anlar. Allah öyle buyurdu. El esmaül husna Allah'a aittir. Bütün güzellikler Allah'a aittir. Bütün güzel isimler, güzel vasıflar, sıfatlar, bütün güzel fiiller, güzellikler Allah'a aittir. Ondan sana geliyor. Kul Allah'ın güzelliğinden kaçınca ondan mahrum kalır. Karanlığa düşer, zulmete düşer, küfre düşer, batıla düşer, yanlışa düşer. Haktan çıkınca evet, batıldan başka bir şey kalmaz. Allah bu güzelliği onda diler. Onun iradesinde diler. O diliyor kurunun o cüzi iradesine ne yapıyor? Sunuyor. Takdim ediyor. Ben senden böyle dilemeni istiyorum. Senin için ben böyle diliyorum. Senin de böyle dilemeni istiyorum diyor. Ama dilemeyi kuruna bıraktı. O cüzi irade vermiş ya. Tercih etme hakkını ona verdi. Evet, onun için buyuruyordu. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Dileyen şükretsin, dileyen nankörlük etsin. Ama Allah kurulunun küfrüne razı olmaz dedi. İmanına razı olur, şükrine razı olur. Evet, Allah Kuruna cüz irade vermiştir. Bu tercih hakkını vermiştir. Ve Allah onun için en güzelini takdir etmiş ve istenmiştir. Ama tercihi de ona bırakmış. Buyur kulum tercih senindir. Onun için insan kendi tercihinden sorumludur. O cüz-i iraden dolayı tercihinden sorumludur. Eğer cüz-i irade vermeseydi, tercih etme hakkı vermeseydi sorumlu tutmazdı. Sorumlu olmasının bir manası olmazdı. Bu iradeyi vermediği kullarını sorumlu tutmaz. Çünkü böyle bir tercih hakkı vermemiş. Evet, onun için bütün mahlukat iradesiz mü'mindir, iradesiz Müslümandır, Allah'a teslimdir. İradesiz Allah'a secde eder, iradesiz isteyerek. Te başka türlü bir tercih hakkı yok ama insana böyle bir tercih hakkı vermiş ve onu kendine hadife kalmıştır. <gülüyor> Ters tarafa davet edilmesine rağmen, Rabbinin davetine icabet etmiş, Rabbini tercih etmiştir. Rabbinin sevgisini tercih etmiştir. Zaten insan bundan dolayı Allah'a yeryüzünde halife olmuş, meleklerin secde ettiği varlık olmuş, yerde gökte ikisi arasındakilerin kendisinin hizmetine verilmiştir. Hizmete layık görülmüştür. İstanbul Adem Dinç hocam son iki aydır sizi keşfettim sohbetiniz beni size hayran bırakıyor Allah sizden razı olsun sorun ben Arapça bilmiyorum Kur'an-kerim'i Türkçe okuyorum Hatim ediyorum ve daha iyi anlıyorum Kabul olur mu diye sormuş bir de benzer bir soru da Gaziantep'ten Mustafa Yılmaz Kur'an-kerimin manasını okuyorum yani Türkçe'sini bu durumda bir sakınca var mı Evet Kur'an-ı Kerim'in meallerini okuyorum. Bunda bir sakınca var mı diye soruyor kardeşimiz. Bir de Türkçe okuyup hatim ediyorum. Bu doğru mu? Bu dost doğru yollandır. Allah Kur'an'ı bize anlayalım diye göndermiştir. Anlamamız gereken bir mektup. Her bir kula tek tek göndermiştir. Dolayısıyla kulun onu anlaması gerekir. Büyük yanlış bir anlama Kur'an'ı okumak böyle yüzünden okuyunca Kur'an'ı okuduğunu zannetmek büyük bir yanlıştır. O okuma değildir. Anlayınca anladığı kadarıyla okumuştur. Hatta anlaması da yetmez. Evet Rabbim böyle söyledi ama bir de ne demek istedi deyip ayetler üzerinde tefekkür edilmesi gerekir. Tefekkür edilince okumuş olur, anlamış olur. İman etme imkanı olur. Aklaka dönüştürme, amele dönüştürme imkanı olur. Yoksa, yoksa sadece okudum sevap kazandım. Bu doğru bir anlayış, doğru bir bakış değildir. Evet, onun için söylüyoruz. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Öyle insanlar var ki Kur'an'ı okur, Kur'an onlara lanet eder. Bu Kur'an kıyamet günü ya şefaatçidir ya davacıdır dedi. Kime laneti Kur'an'ı okuduğu halde kime lanet ediyor? Onu anlamayıp okuduğunun tersini yapanları lanet ediyor. Kıyamet günü kime şefaat ediyor? Anlayıp, gereğini yapanlara şefaat ediyor. Kimden davacıdır? Alay eder gibi, hem okuyor, hem onun tersini yapıyor, bir de sevap kazandığını zannıyor Evet, Sahabe arasında böyle bir şey yoktu. Hadi okuyalım, sevap kazanalım diye bir şey yoktu orada. Her biri okurken, evet, feryat ediyordu. Gözyaşı döküyordu. Anlayarak okuyorlardı çünkü. Onun için doğru olan anlamaktır. Anlayarak okumaktır. Doğretiyle kardeşlerimizin söylediği gibi mealini okumaktır. Evet. Varsa imkan biraz da böyle tefsirini okumaya, çalışmaya çalışmaları lazım ki o biraz daha anlaşılmış olsun. Ama özellikle okuyup anlayınca, ayetler üzerinde tefekkür edilince o imanımızı arttırır. Allah öyle buyurdu. Ayetler üzerinde tefekkür edilince mutlaka anlaşılması gerekir. Anlamadan biri bir sefer hatim okusa ne kazanır? Evet, sevap kazanıyor. Bu doğru. Neden kazanıyor? Rabbim biri bana göndermiş deyip öyle o kelimeleri telaffuz ettiği içindir. Aşkla, muhabbetle Rabbinin kendisine vahyettiğini o kelimelerle Rabbinin kendisine vahyettiği kelimelerle onu okuduğu içindir. Ama anlayan biriyle kıyaslanır mı bu? Okuduğunu anlayan biriyle kıyaslanır mı? Asla. Öyle okusa mı daha doğru? Yoksa me'arından okusa mı daha doğru? Elbette ki me'arından okusa daha doğrudur. Ama onu öğrenmek bir insanın en fazla on gününü alır, on beş gününü alsın, bir ayını alsın. Onun Arapçasını okumak. Arapçasını okumalıdır. Bir de beş ayet okuduğunda durmalıdır. Ya da bir sayfa okusun, dursun orada. Sonra o sayfanın meharini mealinden okuması gerekir onu. Eğer yüzünden okusa, bir kazanıyorsa mealinden okuyup anlayınca, anlamaya çalışınca bin kazanır, bin. Gerçek okumayı o zaman yapmış. ''Rabbim bana böyle söyledi.'' dediğinde Allah ile arasındaki perdeler kalkıyor. Gönlü, evet, nefsi teskiye oluyor, temizleniyor. Rabbinin emrine itaat etme imkanı oluyor. Okuduğu ayete iman etme imkanı oluyor. Değişme imkanı oluyor. Manevi olarak evet, büyüme imkanı oluyor. İman etme imkanı oluyor. Nasıl bir olsun hiç kıyas kabul etmez. Onun için mearından okuması daha doğrudur. Anlamaya çalışarak okuması daha doğrudur. Asıl doğru olan hem Arapçasından okuyabilmektir, hem mearından okumaktır. Mümkünse biraz da böyle Arapça kelimeleri öğrenmeye çalışırsak, evet, okuduğumuzu anladığımızda, Allah'ın ne söylediğini anladığımızda, biz de onun üzerinde biraz tefekkür ederiz. İşte asıl okuma öyledir. Evet. Arapça okumasını bilmeyenler mutlaka meareni okumalıdır. Okurken de mutlaka anlamaya evet, çalışmalıdır. Evet. Efendim Konya'dan Kamile Üçler. Selamünaleyküm efendim. Mürşitsiz ustad yolculuğu yapılır mı? Yurt dışında yaşayan, sonradan Müslüman olan kardeşlerimiz ustad yolculuklarını nasıl yapacaklar? Mürşid nasıl bulacaklar? Saygılarımla demiş. Evet. Allah insanı hangi zamanda göndermişse mutlaka onun hesabını yapmıştır. Eğer Allah insanı kendisine abd olsun diye, iman etsin diye, aşık olsun diye yaratmışsa Allah'ın böyle bir imkanı herhangi bir kuruna vermeyeceğini düşünmek küfürdür. Nasıl? Allah Abd olsun diye yaratmış olsun, iman etsin diye yaratmış olsun, kendisine halife olsun diye yaratmış olsun ve bunu ona öğretmemiş olsun. Böyle bir şey düşünülemez. Evet, her zaman farklı farklıdır. Evet Mesela bu zamanda nasıl olur, nasıl olmalıdır Kendi zamanımıza bakmamız gerekir. Biri iman etti. Mümin, Müslüman olmayan bir memlekette iman etti. O Allah'a nasıl vasılı olur? Aynı imkanı Allah ona da tanır ve tanımıştır. Allah bir de kulunun gönlüne vahyeder. Resulullah Efendimiz buyurdu. Allah bir kulun gönlüne günde en az 300 sefer tecelli eder. Bir de onun gönlüne her anda vahyedip kendine davet ediyor. Biraz önce söyledim. Kulun iradesi Allah'ın iradesi dahilinde içindedir. Allah dilemeden kul dileyemiyor ve Allah sürekli ona hayrı diliyor, güzelliği diliyor, rahmeti diliyor, cenneti diliyor. İman etmesini diliyor, hazreti insan olmasını diliyor ve bu süreklidir. Ne yapılması gerekir, nasıl yapılması gerekir? Mesela soruyu soran kardeşimiz bizi nereden tanıyor? Televizyondan tanıyor değil mi öyle? Oradan tabi olmuş, öyle. Aynı imkânı onlara da verdi mi? Evet. Yurt dışında aynı şekilde bu yayın vardır ve onların da tıpkı onun gibi tabi olma imkânı verdi Allah. Kul kendi tercihini yapar. Kul neyi aradığını bilmelidir. Neyi aradığını bilirse, nerede bulacağını da bilir, anlar. Söyledim, Allah kulunun gönlüne vahy ediyor. Hem de her anda vahyedip kendine davet ediyor. Yeter ki kul samimi olsun. Kul bahane aramasın. Benim istediğim gibi olsun demesin. Evet. Eğer biri iman ettiyse, ilk yapması gereken şey nedir? Allah'ın kitabını okumak. Başka kitap değil. Allah'ın kitabını okumak. Sonra Allah'ın kendisinden ne istediğini anlar. Allah'ın kendisinden istediğini nerede kiminle bulacağını da anlar. Allah ona öğretiyor. Evet. Allah'a gitmek için, Allah'a vasıl olmak için, dost olmak için bir nebiye ya bir ya da bir resule ihtiyaç vardır. Nasıl onlarla beraber olan sahabeleri kazandıysa kıyamete kadar aynı şekilde o vasıftaki peygamber varisleri Allah'ın kullarının bu nimeti kazanmasına sebep ve vesiledir. Allah onları sebep kılar, vesile kılar, onlarla yapar bunu. Söyledim, her zaman da ayrıydı, şimdi ayrıdır. Evet, televizyonla bir yandan yapıyor, bir yandan internet üzerinden yapıyor, dünyanın her yerine. Evet, şimdiye kadar binlerce kardeşimiz bu şekilde tabi olmuş, bu şekilde beraber yürüyoruz. Evet, yapılması gereken şey sadece kardeşlerimizin bizi dinlemeleridir, anlamaya çalışmalarıdır, bizimle beraber yoru, yürümeye çalışmalarıdır. Gönlünü bizimle beraber etmeye çalışmalıdır. Olması gereken şey budur. Eğer hemen üzerlerindeki farkı, değişikliği, aşkı, muhabbeti görmezlerse, nerede kazanabiliyorlarsa söylüyoruz, yerleri orasıdır. Efendim İstanbul'dan Ali Yaşar, hayırlı akşamlar hocam. Size bir sorum olacak. Ben İstanbul'da oturuyorum. Sizin nasıl derviş, dervişiniz olabilirim diye sormuş efendim. Biraz önce verdiğim cevap, evet, kardeşimiz için de aynen geçerlidir. Evet, gönlünü bizimle beraber tuttuğunda, beraber yürümek istiyoruz. İstiyorum dediğinde, Bizi dinleyip anlamaya çalıştığında zaten Allah'ın ayetlerini anlatıyoruz. Allah'ın vahkini anlatıyoruz. Allah'ın isimlerini, El Esma'ul Hüsna'sı'nı anlatıyoruz. Evet. Bu Ramazan'da bir de her gün Allah'ın El Ef'arul Hüsna'sı ve Aşk diye her her gün saat 10'da canlı yayın vardır inşallah. Rabbimizin fiillerini öğrenmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu Rabbimizin varlığı, kainata bize nasıl aşkla, muhabbetle, nasıl rahmetiyle, nasıl güzelliğiyle, ikramıyla, afiyle, mahfiretiyle muamele ettiğini anlamaya çalışıyoruz. Rabbimizi tanıdıkça marifet olur, marifetullah olur. Marifetullah aşka dönüşür, muhabbete dönüşür, Allah'a yakınlığa dönüşür, ibadete, ahlaka, amele dönüşür. Evet, beraber yürüyünce Allah'a yakınlığı kazandıkça gönlümüz Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle dolar. Rabbim Allah'tır deyip Allah'a teslim oluruz. Gerçek manada La ilahe illallah deriz. Subhanallah deriz. Allahu Ekber deriz. Şehadet ederiz. Eşhedü en la ilahe illallah deriz. Resulullah Efendimiz'in tatığını yaşadığını tazar yaşar ve şe dönemle Muhammeden abduhu ve resuluhu deriz. Evet. Beraber olmak isteyen kardeşlerimiz bizi dinler. Bununla beraber Fatiha'daki Sıratellezine amta alehim beni kendisine nimet verdiğin kullarla beraber eyle diye dua ediyoruz. Her Fatiha okuduğumuzda, her namazın her rekatında onlarla beraber sirat-i müstakimde evet yürüyüp gerçek manada iyakenabide ve iyakenesteğin deme imkanımız olur. Bu Allah'ın emridir. Kulumuri benden iste gereğini yap. Önüne koyduğumda sana gösterdiğimde onlarla beraber ol. Hiç kimse tek başına Allah'a vasıl olamaz. Tek başına kurtuluş mümkün olmayacak kadar zordur. Çünkü Allah'ın emri var. Allah bunu iste dedi. Abd olmak istiyorsan, gerçek manada yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz diyebilmen için evet, sirat-ı müstakimde olman gerekir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber hem de. Yoksa bunu söyleyemezsin. Evet, abd olmak, aşık olmak demektir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar, evet, Hangi nimetir bu? İman nimeti, aşk nimeti, muhabbet nimeti, Allah'a teslimiyet nimeti, Allah'tan haşyet nimeti, Allah'a karşı edepli olma nimeti, Allah'ın isimlerinin tecelli etmesi nimeti, Allah'ın yakınlığının tadılması nimeti, Allah ile beraber olma nimeti, Allah'ın huzurunda olduğunu unutmama nimeti, ahireti dünyaya tercih etme nimeti, Hazreti insan olma nimeti. Evet, onlarla beraber olunca, onların kazandığı nimeti kazanmış oluruz. Yoksa böyle bir nimeti kazanmak hiç kimse için mümkün olmaz. Evet, bakıyoruz. İlmi vardır, hayatı boyunca ibadeti vardır, ibadet yapmıştır ama biraz böyle <gülüyor> dokundun mu evet, hemen içi dışına çıkar Sanki Allah ile hiç bir bağı yokmuş gibi görünür. Nefsi ortaya çıktı. Nefis tezkiye olmamış. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Kıyamet günü ancak nefsini tezkiye etmiş olarak gelenler kurtuluşa erer. Evet. Nefsini tezkiye edebilmek için nefsini tezkiye etmiş, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olma şartı vardır. Allah hiç kimse için adetini değiştirmez buyurdu. Adeti böyledir ve böyle yapar. Böyle de emretmiştir zaten. Evet. Efendim İstanbul'dan bir izleyicimiz de eşim kendisini aldattığımı iddia ediyor. Ben aldatmadım diyorum. Allah adına yemin ediyorum yine de bana inanmıyor. Bana inancı kalmamış. Bana eziyet ediyor. Ne yapacağımı bilmiyorum demiş efendim. Evet. Birçok yerde birçok öyle İnsanla bu şekilde karşılaşıyoruz. Eşler birbirine sadece bir vesose, bir zan olarak iftirada bulunuyor. İftira. Öyle bir şey olmadığı halde şeytanın verdiği vesose ile iftirada bulunuyor. Böyle olunca ne olur? Allah'ın emrine, hükmüne göre ne olur? Ne olması gerekir? Ona seksen sopa vurulması gerekir. Bununla beraber onun şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin dedi Allah. Allah öyle buyurdu. Biri birine zina iftirasında bulunursa ona seksen sopa vurun. Zina etmiş gibi. Zina edene yüz sopa, zina iftirasında bulunana seksen sopa vurun. Bununla beraber ebediyen şahitliğini kabul etmeyin dedi. Yani o yalancı biridir. Allah katında yalancı biridir. Ne zamana kadar? O tövbe edinceye kadar. E, tövbe eder. Kendini düzeltirse, tövbe demesi de yetmez. Kendini düzeltmesi gerekir. Yani bir daha böyle bir yanlışa düşmemesi gerekir. O zaman şahitliği kabul edilir. Yoksa herhangi bir şekilde şahitliğini kabul etmeyin dedi. O yalancı, Allah katındaki yalancı olan birinin şahitliği kabul edilmez. Ama insan bunu hafife ağlıyor. Ben diyor şüphelendim, ben diyor işte şeytan bana böyle götürse verdi. Biri senin için böyle söylerse sen kabul eder misin? Evet, öyle hal alıyor ki hayatı kendine de ailesine de zehir ediyor. Böyle olunca, ister erkek olsun, ister kadın olsun. Arada ne sevgi kalır, ne saygı kalır. Maneviyat böyle bir şeydir. Gönül darmadağın olur. Evet. Siz konusu eğer eşi ona böyle iftirada bulunuyorsa, tamamen şeytana uymuştur onu uyarıp ikaz etmesi lazım. Ama şeytanın tuzağına düşmüşse, şeytan adım adım onu uçuruma götürür. Adım adım uçuruma götürür. Ona imanını kaybettirir. Yani iftirayı bir sefer yaptı, beş sefer yaptı, on sefer yaptı, yüz sefer yaptı, Allah bunu kabul etmez. Bunu affetmez Allah. Evet. Böylelerinin sonu imanını kaybetmektir, ebediyen kaybetmektir. Tövbe etmeleri gerekir, kendilerini düzeltmeleri gerekir. Yoksa Allah katında evet, yalancılar defterine yazılmış olur ki, şahitliği kabul edilmez, onun şahadeti kabul edilmez. Kelime-i şahadeti kabul edilmez. Yalancı çünkü, iftira atıyor çünkü, iftiracı. Allah'ın gazabına uğrar, Allah'ın lanetine uğrar. Evet. Namuslu bir kadına ifsira atmak. Evet, böyle bir kelimeyi kullanabilmesi için baş gözüyle görmesi gerekir. Buna beraber bile dört tane de şahidinin olması gerekir. Yoksa ona iftira cezası uygulanır. Seksen sopa ebediyen şahitliğinin kabul edilmeme cezası. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Ayşe isimli bir izleyicimiz. selamünaleyküm hocam. Annem size tabi olmak istiyor ama gönlünü huzursuz eden bir şey var. Hoca el öptürüyor. Ona tabi olanlar secde ediyor. Bu beni rahatsız ediyor efendimiz. El öptürmemiş. Bize bunun açıklamasını yapar mısınız? Allah razı olsun. Önce secde kelimesi yanlıştı. Eğer biri bu kelimeyi kullanırsa bu iftira olur. Evet El öptürmeye gelince Elbette ki biz de hiç kimsenin bizim elimizi öpmesini istemiyoruz. Ama buna manide olamıyoruz. Resulullah Efendimiz el, el öptürmüş mi, öptürmemiş mi? Kendini akıllı zanneden birileri Resul Efendimiz elini öptürmemiş dediler. Bununla beraber Resul Efendimiz bir meclise girdiğinde boş yerleri de varsa orada oturuyordu dediler. Yani boş yer böyle kapının ağzındaysa hemen orada oturuyordu dediler. Neden? Yok eğer böyle ayrı bir yerde oturulursa bu kibir olur dediler. Bunu söyleyenlerin imanı yoktur. Kendini bir an için orada hesap et. Ya da Resulullah Efendimiz'in biz bir meclisteyiz ve oraya geliyor. Yani biz kalkmayacağız. O boş yere otursun mu diyeceğiz. Allah'ın Resulünü böyle mi anladık? Böyle mi sevdik? Hani çok seviyorduk? Hani canımızı kurban ediyorduk? Hani Allah o müminler için baba konumundaydı. Hanımları da, eşleri de, sizin müminlerin annesiydi dedi, anneleridir dedi. Bu muydu yani? Kendi konumuna getiriyor, kendini daha aşağıya getiriyor. Ben dur ayağa kalkmayayım, neresi boşsa orada otursun. Sahabe Resulullah Efendimiz'in elini öpmüştür. Elini sadece değil, ayakını da öpmüştür. Sahabeden biri anlatıyor. Resulullah Efendimiz bineğine binerken ona yardım etti. Sahabe yardım etti, bindi. Bindiğinde Resulullah Efendimiz'in ayağı elinde bineğe bindirmiş, ayağını tutmuş. Böyle muhabbetle ayağına bakıyor, öpmek istiyor yani. Ama buna cesaret edemedi. Resulullah Efendimiz de baktı, Resulullah Efendimiz tebessüm etti. Yani müsaade etti. O da onun ayağına sarılıp öptü. Bunda ne nasıl bir yanlış olabilir bunda? Aynı şekilde müminlere canlarını peygamberden önce tutmak yaraşmaz. Canını çok seviyor onu. İnsan babasının, anasının elini öpüyor mu? Öpüyor. Cennet anaların ayağı altında mıdır? Ayağının, annesinin ayağının altını öpse olur mu? Babasının ayağının altını öpse olur mu? Olmaz mı? Olur. Buna yok demeyecek. Kendi peygamberi için buna hayır diyecek. Bu nasıl akıl? Bu nasıl mantık? Daha doğrusu bu nasıl bir imandır? Evet. Biz de öptürmek istemiyoruz. Ama öptürmeyince eğer Kardeşlerimiz böyle mahzun oluyorsa, müsaade etmek zorunda kalıyoruz. Hayır diyemiyoruz. Yoksa, bunu böyle bir kibir sebebi zannetmek, kendisi gibi görmektir. Eğer bizim derdimiz Rabbimizse, Rabbim benim için ne der demişsek bir kere. Hiç kimsenin ne övgüsüne ne de yermesine bakarız. Binlerce insan bizi över, binlerce insan da bizi yerer. Bizim için fark etmiyor. Bizim için önemli olan Rabbimizin bizi övmesidir. Ben ona bakarım. Gerisi benim için fark etmez. Eğer bizimle beraber o Rabbini tanıdıysa, Rabbini anladıysa, Rabbine iman ettiyse, Allah'a yakın olduysa, aşka, muhabbete gark olduysa, kim ona mani olabilir? Değil mi öyle? Onu tanımadık, yani neyi kazandığını bilmeden, anlamadan işte elini öptü. Kimse, durup dururken kimsenin elini öpmez öyle. Aşkla, muhabbetle onu yap, yapıyorsa bir sebebi var. Kazandığından dolayıdır. Onun sevgisi de, saygısı da Allah'a gidiyor. Bize değil. Bizimle beraber imani kazandığı içindir. O aşkı, muhabbeti aldığı içindir. Allah'a yakınlığı, tatlığı içindir. Allah'a dost olduğu içindir o. Evet. Efendim, Denizli'den Aysun Akay'a alan selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Sizinle beraber gitmiş olduğumuz ümreden fazlasıyla memnun kaldık. Size ne kadar teşekkür etsek, Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Söyleyecek bir sözümüz kalmıyor. O da elhamdülillahi rabbil alemin. Efendim siz oradayken demiştiniz ki ne olduğunu dönünce anlayacaksınız. Biz şu anda kendimizi buraya aitmiş, aitmişiz gibi hissetmiyoruz. Anladık ki dünyanın anlamı ahiret için çalışınca var. Bunu biliyorduk ama şimdi idrak etmiş olduk. Allah sizlerden, kardeşlerimizden razı olsun. Ailecek sizi çok seviyoruz efendim. Allah kardeşimizden razı olsun. Evet. Ömreden döndükten sonra aslında oraya ait olduğumuzu tatmış oluyoruz. Buraya ait değil, oraya, neden oraya ait kendimizi tadıyoruz, hissediyoruz, yaşıyoruz öyle? Orada Allah'a sadece kulluk vardı, abdiyet vardı. Oradakiler tövbe halinde, istiğfar halinde, dua halinde, aşk halinde, muhabbet halindeydiler. Tesbih halinde, tekbir halinde, tevhid halindeydiler. Anladık ki bizim hayatı böyle yaşamamız gerekir. Anladık ki aslında oradaki hayatı bulunduğumuz yere, evet, gönlümüzde taşımamız gerekir. Bunu tadınca, bunu anlayınca ahiret dünyanın önüne geçmiş olur. Ahireti dünyaya tercih etmiş oluyoruz. O zaman ahirete iman etmiş oluyoruz. Onun için gitmeden önce de söylemiştim. Hacca gidenler sevap kazanmaya değil, iman kazanmaya gider ve gitmelidir. İman kazanmaya. Ahirete iman kazanmaya. Ahireti sevmeye. Ahireti dünyadan daha çok sevmeye. Bununla beraber Allah'ı sevmeye, Allah'a yakınlığı tatmaya gidiyoruz. Aynı şekilde Allah'ı her şeyden, canıdan çok sevmeyi Kazanmamız gerekir orada. İnşallah evet. gelen kardeşlerimiz hep beraber bunu kazanmışız. Kardeşlerimiz zaten bunu tadıyor. Hamd olsun. İkram eden Allah'a hamd olsun. O ikram ediyor. O ihsan ediyor. Denizdeki bütün kardeşlerimize selam olsun. Efendim Konya'dan Necla Örs. Selamünaleyküm hocam. Benim sorum şu an şu hakikat ilmiyle hakka yakın halini yaşayan insanlar zahiri namazı terk edebilirler mi? Namazı ölünce kadar kılmak zorunda mıyız yoksa daimi salat haline geçince zahiri namaz terk edilebilir mi? Efendim sorular birkaç tanedir. Ersin beraber. Bunu cevaplayayım bence. Evet. Hayatının hiçbir bölümünde, hiçbir yerinde, hiç kimse namaz terk edilebilir diyemez. Önümüzde ölçümüz var. Resulullah Efendimiz var. O hayatının sonuna kadar namaz kıldı mı? Kıldı. Hiç kimse onun gibi, onun kadar hakikate erebilir mi? Eremez. O kıldıysa, bu durumda, hiç kimse ben namazdan muaf oldum diyemez. Böyle söyleyenlerin, Buna da bir kılıfi vardır. İşte o ümmetine örnek olmak için yaptı. Sen nesin? Senin de örnek olman gerekmiyor mu? Madem ki sen de hakikate erdinse senin de örnek olman gerekmiyor mu? Evet. Hiçbir şekilde böyle bir şey olmaz. Kim bu kelimeyi kullanırsa küfürdür, o kafir olur. Yani hakikate erdi, onun için namazı bıraktı. Onun erdiği hakikat Şeytanın hakikatiydi. Allah'ın emrini, vahiri inkar etti çünkü. Peygamberinin gittiği yolu inkar etti. Peygamberini küçümsedi. Ben ondan daha öndeyim, daha çok hakikate ermişim dedi. Halis, mühlis, saf kafirdir bu. Saf münafıktır. Namaz kılmak ona ağır geliyor. Allah ile beraber olmak ona ağır geliyor. Allah'ın huzuruna çıkmak ona ağır geliyor. Neden? Nefsi teskiye etmemiş. Teskiye olmamış. Nefsi küfür içinde, şirk içinde, kibir içinde, rüya içindedir. Namaz kılmak, secde etmek, Allah'a secde etmek ona ağır geliyor. Ben diyor hakikate ermişim. Onun için benim namaz kılmam gerekmiyor. Nasıl hakikate ermişsin? Biliyor mu işte diyor. Biliyorum yani. Bilmek hakikate ermek değildir. Hakikate ermek, kulun Allah karşısında Varlık iddia etmemesidir. Rabbim Allah'tır demesidir. Allah'ın güzelliğinin O'nda tecelli etmesidir. O'nun manevi olarak her an başı secdede olduğu gibi zahiri olarak da nasıl ki Resulullah Efendimiz beş vakit, e beş vakit daha ilave edip öyle kalıyor. Evet. Bunu söyleyen ümmet olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla evet, peygamberi kabul edememiş Allah'ın vahidini kabul etmemiştir. Kendi nefsiyle nefsine ilhalık vermiştir. Dolayısıyla evet Allah böyle söyledi, peygamber de böyle yaptı ama bence bu böyledir demiştir. Evet, daha sonra o imanı kaybeder. Böyle bir kul tövbe etmezse, Allah'a dönmezse imanını kaybeder. Evet. Efendim bizlerimiz devamla bir sorum daha var. Mürşid sohbet ederken vakit namazı terk edilebilir mi? Mürşidin sohbeti salat olduğu için namaz sayılır deniyor. Burada, evet efendim. Aynı yanlış. Evet. Vakit namazı diyor, farz olan namazı. Farz olan namaz Allah'ın emridir. Mürşid de onu kılar, onunla beraber olanların da onu kılması gerekir. Yok, sohbeti dinledim ya da başka şekilde sohbeti dinledim, onun için namazı bıraktım. Olmaz. Böyle bir şey yoktur. Ha, Biraz gecikmiş olabilir. Gecikince beraber kılarsınız. Beraber kılalım diye geciktirmişse evet, ya da daha sonra kılınacaksa bu ayrı şeydir. Yoksa onu terk etmek kesinlikle yanlıştır. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey yok. Mürşit buna davet etmez zaten. Mürşit kendi konuştuklarını Allah'ın emrünün önüne koymaz zaten. Böyle bir şey olmaz. Evet. Efendim bir de devamla burada sohbet yapılan yerde hac da yapılmış olduğu söyleniyor. Hakikat ilmi sohbeti yapmak için gidilen davete hac yapmış oluyoruz diyorlar. Bunlar doğru mu? Kafam çok arısı demiş efendim. Kesinlikle yalan o yanlış. Mürşidin kendisi haca geliyor. Yok siz buraya geldiniz haca geldiniz. Böyle bir şey olur mu yani? Hacı Allah davet ediyor. Her insan üzerindeki Allah'ın hakıdır orayı ziyaret etmek diyor. Yok. Orayı ziyarete gitme. Sen mescid Ziyaret'e gittin sen hac yaptın. Zavt'a gittin sen hac yaptın. Böyle bir şey olmaz. Zavt'a gitmişsinse Zavt'a gitmişsin. Camiye gittinse camiye gittin. Namaza gittinse namaza gitmişsin. Hiçbir yük tekini yerini tutar mı? Hayır. Onu böyle abartmak doğru değil. mürşid Kamil peygamber varisidir. Peygamberin yaptığını yapar, yapmaya çalışır. Aynı şekilde örnektir, şahittir. Ona da davet eder. Namazı da kılar. Namaza davet eder. Orucu tutar. Oruca davet eder. Haca gider. Haca davet eder. Resulullah Efendimizin yaptığı gibi. Kim bunun dışında bir şey ortaya koyarsa, evet, o imanını kaybeder. Kendini Allah'ın Resulünün önüne koymuştur, Peygamber ilan etmiştir. Aynı şekilde sözünü de Allah'ın Vahyinin önüne koymuştur, ilah ilan etmiştir. Böyle yerlerden, evet uzak durmak gerekir. Bunlar küfür yerler. Tek kelimeyle küfür yer. Tek kelimeyle şeytanın oyun oynadığı, insana oyun oynadığı yerler. Şeytandan ve ona taviz verenlerden uzak durmak lazım. Allah'ın kitabı elimizde. Resulü de önümüzdedir. Evet. Efendim izniniz olursa bir ara verebiliriz efendim. Evet. Teşekkürler efendim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.